184 numaralı konu, Umeyme bin Rukeyka'nın İslam üzerine biat etmesi Umeyme bin Rukeyka Hazreti Peygamber'e giderek, sana, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağıma, hırsızlık yapmayacağıma, zina etmeyeceğime, çocuğumu öldürmeyeceğime, kimseye iftira atmayacağıma, ölülerin arkasından ağıt yakmayacağıma, cahiliye döneminde olduğu gibi açık saçık gezmeyeceğime dair biat ediyorum, dedi.